Bölüm 133 Selamın Adabı Hadis 857 Ebu Hüreyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Binitli olan yaya yürüyene yürüyen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 Yavrucuğum, ailenin yanına girdiğinde, selam ver ki, sana ve ev halkına bereket olsun. Bölüm 136 Çocuklara Selam Verilmesi Hadis 862 Enes, Allah ondan razı olsun, çocuklara rastladığı zaman, onlara selam verir, ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle yapardı derdi. Bölüm 137. Erkeğin kadına selam vermesi. Hadis 863. Sehl İbni Saat Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Evlerimizle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 Allah ondan razı olsun. Rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İzin istemek ancak gözün evin ayıplarını görmemesi için şart kılınmıştır. Hadis 872. Ribî İbni Huraş Allah ondan razı olsun.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 Ebu'l Hattab katade şöyle demiştir: Ben Enes'e Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabı birbiriyle el sıkışır mıydı diye sordum. O da evet diye cevap verdi. Hadis 886. Enes Allah'ından razı olsun şöyle demiştir: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 Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, merhamet etmeyene merhamet olunmaz buyurdu. Bölüm 144 Hasta Ziyareti ve Cenaze Uğurlamak Hadis 894 Bera İbni Azib'den Allah ondan razı olsun, rivayete göre,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 Kıyamet gününde şöyle buyurur: Ey Adem oğlu, hastalandım, beni ziyaret etmedin. Adem oğlu diyecek ki: Sen alemlerin Rabbiyken ben seni nasıl ziyaret edebilirdim? Allah da: Falan kulum hastalandı, ziyaretine gitmedin. Onu ziyaret etseydin beni onun yanında bulurdun.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 Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellemi, şöyle buyururken işittim demiştir. Bir Müslüman, hasta olan bir Müslüman kardeşini, sabahleyin ziyarete giderse, 70 bin melek, akşama kadar ona rahmet okurlar. Eğer akşamleyin ziyaret ederse, 70 bin melek,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 Ölümün şiddet ve baygınlıklarına karşı bana yardım et, diye dua ediyordu. BÖLÜM 148 Hastaya ve ölümü yakın olduğu tahmin edilenlere iyi muamele etmek. Hadis 913 İmran İbni Hüseyin'den, Allah onlardan razı olsun,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 Ruhunu teslim etmek üzere olan, Oğlu İbrahim'in yanına girince, Gözlerinden yaşlar boşanmaya başladı. Bunun üzerine, Abdurrahman İbni Av Ey Allah'ın Rasûlü, Siz de mi ağlıyorsunuz? Diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de, Ona, Ey İbni Av Bu gördüğün gözyaşları,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 Sonra sağına ve soluna selam verdi. Namazdan sonra, bu yaptığın nedir, dedik. O da bize, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin, yaptığını gördüğüm şeye bir ilave yapmış değilim. Ya da, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, böyle yapardı, diye cevap verdi. Bölüm 158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 Defn ve tekfin işini çabuklaştırın. Çünkü bir Müslümanın ölüsünü, ailesi önünde uzun zaman bekletmek uygun değildir. Bölüm 160 Kabir başında öğüt vermek Hadis 945 Ali'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre,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 Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine kesinleşti buyurdu. Bunun üzerine Ömer İbnül Hattab ne kesinleşti ya Rasûlallah diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurdu. Önce geçen cenazeyi hayırla yâd ettiniz. Bu sebeple,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 ve dere boylarına dağılmanız şeytanın vesvese ve aldatmasındandır buyurdu. O günden sonra sahabeler konakladıkları yerlerde birbirlerinden hiç ayrılmadılar. Hadis 966. Rıdvan beyatında bulunan Hanzaliye oğlu diye anılan Şehli İbn Rebi İbn Amr El-Ensari Allah ondan razı olsun.